وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله تعالى حق عبادته حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ve men tabi'uhum bi ihsanin ila yomid din Muhterem kardeşlerim Bugünkü sohbetimiz sizlere daha önce peş peşe yapmış olduğumuz imanın kavramı ve sınırları Veyahut bütün yönleriyle, meseleleriyle iman, dersimizin altıncı kısmını işliyoruz. Dersime girmeden önce bir hususu hatırlatmak istiyorum. <gülüyor> Müslümanların gönlü, gönüllerinde ayrı bir, ayrı bir makamı ve mevki olan Üç ayların içinde bulunuyoruz. Bunlar Recep. Ve şu an Recep ayı gitmiş. Belki farkında bile değiliz. Şimdi ise Şaban ayının ilk günlerini yaşıyoruz. Bu ay bir bakıma kişiyi Ramazan ayına hazırlandıran mübarek aylardan bir aydır. Bu ayda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'dan başka en fazla oruç tuttuğu aydır. Bu ay bu ayda Müslüman Rabbine karşı yapacağı ibadetleri çoğaltması Ramazan'a bir bakıma oruçla ve ibadetle hazırlanması gereken bir aydır. Bu öyle bir aydır ki Taberani rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Ramazan'ın 15'i girdiği zaman yarısı girdiği zaman Ramazan yani bu şaban ayının 15. gecesi bu vakit girdiği zaman diyor Cenab-ı Hak o geceliğin o geceliğin yapılan duaları ve istiğfarları istekleri kabul eder ancak iki kişi müstesna müşrik ve cimri bu rivayet hakkında bazı sözler etrafında döndüyse bile bize bir müstehnis olarak yani teşvik mayetinde bir rivayet olarak bu yönüyle faydası olabilir. Bu yönden zikrettim. Ala kulli hal mümine gerekli olan şey bu ayda kendini daha fazla zikre, düşünceye yani tefekküre ibadete vermesi kendini Ramazan'a hazırlaması gerekir. Hatırlatmak istediğim husus budur. Geçenki dersimizde sizlere imanın yetmiş kursu şubelerinin maddeler halinde neler olduğunu gördük. Mücmel olarak. Ve bunları yetmiş altıya Maddeler halinde saydık. İmanın şubelerinin beyanından sonra bunlarla alakalı şer'i bir kaideyi zikrettik. Bugünkü dersimizde ise sizlere imana dair müteferrik meseleler zikretmeyi düşünüyorum. İnşallah Teala saygıl olur. Dersimize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Cunduk İbni Abdillah'ın kendiliğiyle alakalı Bir rivayeti zikretmek istiyorum ve derste bununla giriş yapmak istiyorum. Ali Cundub İbn Abdullah radiyallahu anh قال: "Künnâ ma'a'n-nebiyyi al sallallahu aleyhi ve sellem ve nahnu zılmân. Fe ta'allamnâ'l-îmân qabla ta en net'allam'l-Kur'ân. Sümme ta'allamnâ'l-Kur'âne fezdadnâ fezdadnâ bihi îmânen." Cunduk İbn-i Abdillah diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Ve o zamanlar biz çocuktuk. Kur'an'ı öğrenmeden önce imanı öğrendik. Ondan sonra Kur'an'ı öğrendik. Böylelikle bununla da imanımız arttı. Bu rivayet ibn önünde, kesir de, tefsirinde hasen bir senetle sahip etmiştir. Bu hadis-i şeriften ne anlıyoruz? Bu hadis-i şeriften anlayacağımız çok şeyler vardır. Birincisi her şeyden önce imanı öğrenmenin gerekliliği yani bütün amellerden önce, her şeyden önce kişi imanı öğrenecektir. İkincisi, iman aynı zamanda diğer ilimler gibi öğretilen bir şeydir. Çünkü imanın kavramı, sınırları, hudutları, bir sürü yönleri, meseleleri vardır. Üçüncüsü ise imandan sonra tertip olarak Kur'an'ı öğrenmek. Rabbinizden bize inen kitabı öğrenmek. Dördüncü husus, Kur'an okumak kişinin imanını arttırır. Ve imanda bir artma, bir ziyadeleşme meydana gelir Kur'an'ı okumakla. Son hususta demek ki iman bir ziyadeleşme kabul etmektedir. Bu ayrıca artmaz diyenlere bir ayrı bir reddiyedir. Ki bu mevzuyu daha önce biliyorsunuz işlemiştik. Muhterem kardeşlerim, Allah'a iman, amellerin en fazla sayılmıştır. Çünkü iman etmemiş bir insanın hiçbir ameli, hüsnü kabul görmeyeceğinden dolayı imana bu denli bir değer verilmiştir. Ebu Hureyre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bu konuda bize şöyle bir makin yapar. Al-ebi Huaylete radiyallahu aleyhi ve sellem, İlâ Resûlullâhi sallallâhu aleyhi ve sellem, Eyü'l-e'mâli efdâl. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem'e sormuş. Sahâbelerden bir tanesi veyahut Badiden gelen bir tanesi sormuş. Bu amellerin faziletlisi hangisidir? Kan imanun billah. İlk önce demiş ki Allah'a imar etmek. Amellerin en faziletlisi en başta geleni Allah'a imar etmek. قال ثُمَّ مَاذَا Diyordu ki ondan sonra nedir? قال اَلْجِهَادُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Demiştir ki Allah yolunda cihattır. قال ثُمَّ مَاذَا قال حَجْجُمْ لَبْرُورُ Ondan sonra, soran devam etti. ondan sonra gelen nedir yarısı Allah? Duydular ki kabul olunmuştur haçtır. Demek ki önce iman, ondan sonra cihad, ondan sonra kabul olunmuş bir haç. Bu rivayet müslim rivayetidir. Bu hadis ve benzeri rivayetlerde. İman etme, iman etme amel olarak itlak edilmiş, imana amel denilmiştir. Bundan kasıt, burada kişiyi İslam milletine girdiren imandır. Yani kalb tasdik ve şehadeti mutk etmektir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini söylemektir. <gülüyor> Çünkü tasdik kalbin amelidir. İnsanın bu kelimeyi tasdik etmesi bu kalbe ait bir ameldir. Nutuk ise lisan'a ait bir ameldir. Bu yüzden imanda amel olarak zikredilmiştir. Başka bir rivayette Allah İb-Mesudur radiyallahu anh'ın rivayetindeyse Söyledi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en Burada Abdullah Mesud kendi soruyor. Diyor ki, "Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sordum. Amellerin en faziletlisi hangisidir?" Kal, salat li vaktıha." Vaktinde namazdır. "Kal "Kurtusun summa ey?" Dedim ki, "Ondan sonra hangisidir?" Bir ulvi değil, anne babaya ilikte bulunmaktır, anne babaya iyilik yapmadır. Kahal kurtulsun ne ey? Onlar söyledi ki hangisidir? El cihadu fi sebilillah. Buyurdular ki Allah yolunda cihadır. Sama terek tu el taziduhu illa iraan aliy. Daha da zahmet mesiniz diyor bırakmadım diyor. Talep etmedim. Ona merhamet ederek, şefkat ederek, yani onu zorlamak, görmek istemedim diyor. İr'an aleyh, ey şefakasana aleyh. Bu rivayette Müslüm nakletmiştir. Zahirde de bu benzeri rivayetlerde gelen farklı cevaplar mesela ilk rivayette imanın en üstün olduğunu zikretmiş. Burada ise namazın, vaktinde kılınan namazın amellerinin üstün ziketmiştir. zikretmiştir. Peki, bu rivayetler aslında nasıl bir cem yapabiliriz? Bu ve benzeri rivayetlerde gelen farklılık, yani cevaplardaki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vermiş olduğu cevaplardaki farklılık arasındaki cem ve tevfik hadis anileri tarafından yapılmıştır. Çeşitli cem yolları, tevfik yolları getirmişlerdir. Bunları sıralayalım. Bir, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cevabının farklılığı, şahısların rehvallerinin farklılığı yüzünden gelmiştir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelen kişiler Hangi amel daha fazlattırız? Yarın onu yapayım. Değişik. Yani kişiler gelmesiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların durumlarına bakmış. Veyahut bazı ahuvallerin değişmesi sebebiyle durumlar onu gerektirdiği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o şahıslara göre, o şahısların hallerine göre veya o zamanki hal ve şartlara göre ne yapmıştır? Değişik cevaplar vermiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o şansın o amele daha fazla mesela ihtiyacı olduğunu veya onu bilmediğini veya onda kusrettiğini anlamış ona o şekilde cevap vermiştir. Başkasına başka bir şeyde üstün olduğunu görmüş, diğer yönden bir zafiyetini görmüş ona o türlü cevap vermiştir. Evet. Mesela buna şöyle bir cevap da verilebilir. Denilir ki, eşyanın ve amellerin hayırlısı budur dersin, amellerin hayırlısı budur o eşyanın hayırlısı budur. Bu sözden bütün amellerin ve bütün eşyanın her yönüyle ve her hâllerine daha hayırlısıdır demek değildir. Bu kast edilmiştir, kast edilmemiştir. Yani Allah Resulü sellem buna bu amellerin hayırlısı dediyse, yani bütün amellerin en hayırlısı bunu e, manasına gelmez. Muayyen amellerden daha üstündür, Manasına gelir. Evet. Buna kıs bir halde üstün olup, derinde daha aşağı seviyede olabilir. Benden ilk cevap, yani bu rivayetler arasında yapılan ilk teorisi budur. İkincisi, iman mutlak olarak, alametler mutlak olarak, mutlak olarak amellerin içinde en üstünüdür. Bunu sevili Hazreti. Sonra geri kalan diğerleri, diğer ameller içinde en üstündür, en üstündür geri kalan amellerden sonra amel ahval yönünden, durumu yönünden mütesavi olup, ayarlarındaki üstünlük ahval ve eşyasın farklılığıyla, farklılığın deliliyle bilinir. Yani imandan sonra gelen diğer ameller mütesavi, tayfak bile o ameller şahıslara göre ve ahvale göre bazı üstünlükler üstünlüklerde yer değiştireme değiştirebilir, sıralama değişebilir. Evet, o şahıslara ve ahvale. Ahvaldeki durumların delillerine göre ne yapar? Değişebilir. Evet. Üçüncüsü, hadiste cihat hacca takdim edilmiştir. Yani imandan sonra hacca zikretmiş, haçtan sonra e, e, cihadı ziketmiş, cihattan sonra hacca ziketmiştir. Burada cihat hacca takdim etmiştir. Bu da şunlandır. İslam'ın evvelinde sadrında düşmanlara karşı muharebe ve ciddiyet izhar etme gerekliydi. Ve buradaki cihat, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin burada kastetmiş olduğu cihat, bütün Müslümanların iştirakını gerektiren ulmi infar veyahut telfir ulmi cihat, herkese vadip olan cihat. Durum böyle olunca bunun teşviki, hacca takdimi daha evla sayılmıştır. Çünkü bunda umum Müslümanların maslahatı söz konusudur. Bu halde cihat müteahimdir. Çünkü zor bir durum vardır. Hac ise böyle değildir. Hac ise böyle değildir. Zamanı daha geniştir. Evet bu sertliği ilgilendiren bir konudur. Bunun için cihaz cihazı Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve burada ne yapmıştır? Halca takdim etmiştir. Fazilet yönünden. Muhterem kardeşlerim görmeden iman etme gayben iman etme bunun ayrı bir üstünlüğü bir fazileti vardır. Abdurrahman bin Yezid anlatıyor قال tezâkerne ashab-ı Muhammedin aleyhi ve selleme ve mâ diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının ahvalini ve hayırda bizi nasıl geçtiklerini müzakere ediyorduk, konuşuyorduk. Fekâle Abdullah Allah-u dedi ki İnne emre Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kana bayinan lil ra'ah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem durumu Onu görmek için açıktı. O devirde mucizeler vardı. İspatlar ve deliller vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi gözleriyle görüyorlardı. Evet. Bu durum açıktı. Ve lazi la ilaha gayru Ma amana müminun bi imanın kat afdal min iman bi Allah'tan başka ilah olmadığına yemin ederim ki kişi gayb imanıyla iman etmesinin üstünlüğü gibi hiçbir imanla bir iman üstünlük etmemiştir iman etmemiştir en üstün iman etmesi gayb olmuştur. Gaybel, görmeden. Sınna kara erda ayatim min evvelil bakara Ondan sonra Bakara suresinin ilk ayetlerini okudu. Elif lammim Zalikel kitap Bu kitap ki La raybe fih La raybe fih Onda hiçbir şey ve şüphe yoktur. Hudel bil muttaqin Takva sahipleri için bir hidayettir. Alâzîl yuâminûn bil-gâib. Bakınız, şimdi burada şimdi ayet girmede Allah Mesut görmeden, gayben iman etmenin fazileti olarak gelini getiriyor. Alâzîl yuâminûn bil-gâibi, ve yuqîbûn salâte, ve min Onlar ki, bakınız, o müminleri anlatıyor. Onlar gaybe iman ettiler. Görmeden. Sahabelerin görmeden iman ettikleri bir sürü, bir sürü şeyler de vardı. Her ne kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi görmüşlerse de şahit şair olmuş olsalar da bile daha önceki peygamberlere iman ondan sonra cennete, cehenneme kıyamete, kabir azabına veya kendileri için gayip olan her şeye iman etmeleri o da gayptan sayılıyordu. <gülüyor> Onlar ki gaybe iman ettiler. <gülüyor> <Namazı dost doğrusunlar. gülüyor> <gülüyor> ve yuqimuness salate le'l gesh turkud. Ellezine yu'minun bil gaybi ve yuqimuness salate ve mimma razaqnahum yunfikun. Nedicen onlara izıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Ve Nizilä yümenûn bîma ânzilä ilêk, vma ânzilä mi çablik. Yine ömr, sana inen Yani Kur'an, Kitaba. Vbma ânzilä ilêk. Ve Nizilä yümenûn bîma ânzilä ilêk mi çablik. Ve Nizilä yümenûn bîma ânzilä ilêk mi çablik. Vbile onlar daha önce, daha öncekilere inen şeylere de ve ahirete de iman ettiler. Ahirete de ikan ile, gerçek bir iman, yakin ile iman ettiler. ''Ulâike rabbihim ve ulâike humu'l-muflihûn'' Onlar Rablerinden gelen bir hidayet nedir ve onlar felah bulmuşlardır bu ayet-i kerime ile Abdullah-ül Mes'ud gayben ve görmeden iman eden kimselerinin bu imanın faziletini ve üstünlüğünü bu ayet-i kerimelerle anlatmak istemektedir. Bu rivayeti İmam-ı Hakim Müstede Ekim'de i̇man, i̇man Kitabı'nda Ebu Havale Müstede'nde İbn Kesir'e tefsirinde sahibi senetle takdir etmişlerdir. Ancak Adla-i Mesud'un burada gayben, görmeden imanın faziletini anlatmasını biz şöyle anlamalıyız. Mutlak olarak sahabeler ümmetin en faziletleridir. Velev ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleli görerek iman etmiş olsalar bile, velev ki müddelere şahit olsalar bile onlar ümmetin en faziletleridirler. Lakin Allah sallallahu lakin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi görmeden iman etmemiz yönüyle bir fazilet var. Evet. Bu haysiyet yönündendir. Yani görmeden iman etmemiz yönüyle bu fazilet vardır. Çünkü Allah görerek iman ettiler. Ama meseleyi bütün yönleriyle ele alırsa biz hiçbir zaman sahabe olamayız ve onlara da bizim benzememiz hakikaten zor bir hadisedir. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi görmeden, onun müjdelene şahit olmadan gaybe iman etmemizin bu yönüne bir fazileti vardır. Bu haysiyet yönledir. Yoksa bütün yönleriyle değildir. Ama bu tabi bu ümmet için bir beşarettir. Muhterem kardeşlerim, imanı zayıf olan bir kimseyi terif etme bağından ona bir şeyler vermek, onu İslam'a ısındırmak, imana ısındırmak meşru bir amel olarak görülmüştür. Bu mevzuda Sadim-i Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arasında şöyle bir şey geçer. Es-Sâd ibn Waqas'ın قال: "Kat'na Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kasman, "Fekût ya Resûlallah, "Ba'ti fulâlen fe Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem bir ifsad taksiminde bulunuyordu. Hadiste zikredilmemiştir veya o galimet taksiminde bulunuyordu. Neyse görer diyor. Çünkü o müminiz diyor. Başka bir rivayette ise fe inni arahu mu'mina. Ben onu muhakkak kim olarak görüyorum. <gülüyor> evet. Ondan sonra "Fekalennbi sallallahu aleyhi ve sellem ev muslimun." Veyahut diyor. Müslümandır diyor. Yani kesin olarak mümin olduğunu nereden biliyorsun? Belki de Müslümandır. Aquluha thalatan ve yurdidduha alayya thalatan. Belki üç defa ona tekrarladı. Bana üç defa da aynı cevabı verdi. Ve o tam Müslümandır cevabını verdi. Sümme kâl ondan sonra buyururlar. İnni la'asiy ar-raculâ ve gayruhu ahabb ileyye min minhu. Ben diyor muayyen bir adama, kişiye veriyorum. Bu taksinden veriyorum. Belki başkaları bana bunlar çok daha sevimlidir. Daha fazla seviyorum. Bunu onlara kadar seviyorum. Sevmiyorum. Ama benim ona vermemin bir maksadı vardır. Allah'ın onu yüzüstü cehenneme atmasından korktuğu için ona veriyoruz. Yani vermemden kasıt onu imana İslam'a ısındırıyorum. Böylelikle belki kurtulmuş olur. Lakin ben bunu yapmazsam uzak durursam bu iman gitgide zayıflar gider ve Allah muhafaza onun Allah'ı, Allah'ın onu yüzüstü cehenneme atmasından korkulur. Bu sebeple ben ne yapıyorum? Onu İslam'a ısındırmak, imana ısındırmak için veriyorum diyor Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu rivayeti Müslüm nakletmiştir. Binaenaleyh eğer şayet günümüzde bu gibi insanlara şahit oluyorsanız veya şahit oluyorsak, onları İslam'a, imana ısındırmak, kalplerini etmek, evet, terif etmek için Böyle bir hayır yapmak hakikaten güzel bir ameldir. Muhterem kardeşlerim, şeytanın en fazla uğraştığı, meşgul olduğu kimseler, imanında en kuvvetli olan, en sabit olan kimselerdir. Onların kalplerine bazı vesveseler ve desiseler getirir. Ve onları imanlarında şüphe etmelerini ister. Kalkıp imansız olanlarla veya imanları zayıf olanlar uğraşmaz. Onların hali zaten bellidir. Fakat onun uğraştığı en büyük düşman olan kimseler imanında kuvvetli olan kimselerdir. Bunun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bile sahabelerden böyle bir şikayet gelmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve e gelmişler ve durumlarını arz etmişlerdir. Bunlardan bir iki rivayet zikadim. An Ebu Hureyre radıyallahu anh'a qal min asha nebi sallallahu aleyhi ve selleme qaluhu İnne najid fi enfusina ma yata'azmu ahaduna an netekellem bihi. Allah Resul Sallallahu Aleyhi ve ashabından bazı sahabe'ler kimseler geldiler ki ya Resulullah biz nefsimizde kişinin yani söylemesini çok büyük gördüğü, söylemesi imkansız durumda olan bir şeyi nefsimizde bulunuyoruz. Yani bir befsese durumu var. Kal wa kad bu siz buna şahit şair, hani bunu buldunuz mu kalbinizde, bunu hissediyormusunuz? Kalıleem <gülüyor> dediler ki evet. iman. <gülüyor> Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cevabına bakın. İşte bu imanınızın tarahtıdır buyurdu. Yani imanınızın gerçekten var oluşu, hakiki oluşu ve kuvvetli oluşuna bir delildir. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara bu şekilde cevap verdi. Bunu iman Müslüman. İbn-i Menüzeh, iman kitabında duyar işlerdir. Başka bir rüayette ise bunu Allah'ın Mesut nakleder. Kal su ile nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme anil vesvese Kal tilke mahzun iman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme vesveseden sonra oldu. İmanda vesvese. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu imanın ta kendisidir. Mahzû imandır, katıksız saf olarak imandır. Gerçekten imandır buyurdu. Yine bunu iman müslim kitabında iman'de de iman kitabında ne yapmışlar, etmişlerdir Evet. Peki, muhterem kardeşlerim, kişi imanında böyle bir vesveseyle karşılaşırsa ne yapması gerekir ve ne demesi gerekir? Bunun hakkında da rivayet gelmiştir. An Ebü Breret'e, "Kan, Kan Rasulullah la hatta halqa, Allah." İnsanlar diyor, durmadan diyor, soruşturlar diyor. Yani kendilerine bir sorgu işlemi bir sorgu hale gelir diyor. Bu Allah'ın yarattığı mahlukattır. Allah'ın yarattığı şeydir. Peki Allah'ı kim yaratmıştır? Evet. فَمَوْوَجَدَ şey شَيْئًا Kim ki kalbinde böyle bir şey bulursa, böyle bir şüphe, böyle bir soru bulursa, kendine, kendi kendine sorarsa, felyekul اَمَنْتُ بِاللّٰهِ Desin ki Allah'a iman etti. Bunu ne kestin? Allah'a iman ettin, Evet. Şeytanın bu destesini bu destesini bu şekilde kesin diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Burada İmam Müslim sahinde İbr-i Menden rivayetinde ise diyor ki يَأْتِ الشَّيْطَانُ أَحَدَكُلْ فَيَكُولُ مَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضِ İçinizden birisine şeytan gelir. Der ki şu gökleri kim yarattı? Şu yerleri kim yarattı? فَيَكُولُ Allah. Orada der ki Allah yarattı. Ondan sonra arkadan onu vesveseye vererek şüpheye düşünmek için der ki peki Allah'ı kim yarattı? İşte böyle bir durumda kişi kendi kalbinde böyle bir şey bulursa desin ki Allah'a iman etsin. Evet. Vesveseye gidermek için çünkü vesvese şeytanın insana ilka ettiği bir hastalıktır muhtemelen kardeşlerim. Bu hastalığı yenmek hakikaten zordur. Başka yani Amelik insana kastın bu tarih konularında e, bazı insanları şeytan bu gibi vesveselerle iftila etmiştir. Evet. Muhterem kardeşlerim iman kıyamete yakın. Garip hale gelecek ve iman ehli azalacaktır. En ibn-i Vakkasin kal, Temi'ti Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yakul, başladı الْاِسْلَامَ ve غَرِبًا وَسَيَعُودُ كَمَا وَسَيَعُودُ غَرِبًا كَمَا بَدَعَ فَتُوبَ لِلْغُرَبًا İslam dini garip başlamıştır. Bir kişiyle başlamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile başlamıştır. Ve yine garip yine dönecektir. İman ehli, İslam ehli garip olacaktır. Küfür çoğalacaktır. İman ehli ve İslam ehli Az olacaktır. Sayısı belli olacaktır. Kendilerinde bir garabet, bir yalnızlık, bir gariplik edeceklerdir -ed Fethullah'in kurabeyi iba ses edemez. İnsanların istat olunduğu bir zamanda, bozulduğu bir zamanda böyle gariplere müjdeler olsun diyor Allah Resulü sandallahu aleyhi ve sellem. Bu müjdelik nereden geliyor? Çünkü onlar kendileri bir yönden zati itibariyle gariptirler. Sayı bakımdan az oldukları için. O kalabalık olan insanlar onları alay edecekler. Onlara deli diyecekler. Onlara yobaz, onlara geri diyeceklerdir. Gerici diyeceklerdir. Fakat onların kınanın kınamasından onlar alınmayacaklar ve bunda onlar sebat edecekler. Yani iman öyle bir duruma gelmiştir ki kel kabidir cemar. yani insan din öyle bir duruma gelmiştir ki iman elini alsa bir ateşi elini yakacak onu bıraksa helak olacak. Öyle bir duruma gelmiş iman ehli. İnsanların, insanlar ifsan edilmiş. Çevre ifsan edilmiş. Müslümanların evleri ifsan edilmiş. Öyle oluyor ki insan evde tek başına iman eden birisidir. Annesi kafirdir, babası kafirdir. Ve o kendisi iman etmiş, ailesi kafirdir. Ve anne ve Müslümanlar çoğu çoğu kafirdir. Yani öyle durumlar bugün maalesef memleketimizde olsun Avrupa'da buna şahit olmaktayım. İşte böyle bir durumda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? Bu iman ehlini garip olmaları hasebiyle onları müşterlemiştir. وَالَّذِي nefsü بِيَدِ Nefsimi elime Allah'a yemin ediyorum ki اِنَّ الْاِيمَانَ لَيَعْرِزُ اِلَى الْمَدِينِ تِكَمَا تَعْرِزُ الْحَيَّةُ اِلَى جُحْرِهَا Allahu Ekber. İman medine ediyor. Öyle sığınacaktır ki diyor. Aynen diyor, keneğin diyor, denle girdiği gibi iman, iman ehli medine sunacaktır diyor. Çünkü ne biliyor musunuz? Ya yüzü küfür bu acıttır. İman ehli, tedisi medine sunacaktır. Allah'a baktılar. O kadar azalacaktır. Başka bir rivayeti ise, bunu tabi İbn-i Mende e, ediyor. Diğer bir rivayette ise, O <gülüyor> huve ye'rizu beynel mescideyim. İki mescit arasında sünecaktır. Yani Mekke ile Medine arasında, mezhih Haram ile Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve arasında iman ihri orada oraya sünecaktır. Yeryüzü her tarafı kıyasl olacaktır. İman o hale gelecektir. Evet, muhterem kardeşlerim, ahir zamanda, kıyamet kıyamet yakın devirlerde Biliniz ki iman gidecektir. Bu mevzada hakikaten çok açık rivayetler gelmiş. Mesela o rivayetlerden bir tanesi Al-Anes ibn Malik'in sallallahu aleyhi ve sellem kal La tekun sa'atu hatta yukalu fil ardi Allah Allah Allah Resulallah'ı sallallahu aleyhi ve selleme şunu nakleder. Yeryüzünde Allah Allah deyince insan kalıncaya kadar Allah diyen insanlar kalıncaya kadar kıyamet kopmaz. Kıyamet kopacağına göre kıyamet kopacağına göre demek ki Allah Allah diyen iman eden hiçbir insan yeryüzünde kalmayacak. Ondan sonra kıyamet kefaret üzerine kopacaktır. Evet. Bunu müstel sabit etmiştir. Diğer bir rivayet daha çıktır. En Ebu Hurayra kan kan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da yine kıyameti yakın olan hadiselerden bir tanesidir. Çünkü akabinde kıyamet kopacaktır. İnna Allah la yeb'athu yemen Allah Yemen'den bir rüzgar gönderecek. El yelu min al-haris ki tekten istiyor. Bu şatlıyla çok yumuşak. Yemen'den gelecek. "Fala teda ahadan fi qalbihi min Kalbinde zerre neyi miskal iman olan bir kimseyi dahi olsa onu kabul edecektir. Ruhunu alacaktır. Böylelikle yeryüzünde iman eden kimse kalmayacak ve kıyamet cahiller üzerine kopacaktır. Evet, bu rivayet Müslüman rivayetidir. Fitne zamanı imanın durumu yaşadığımız devir hakikaten fitneli bir devir. Her taraf, her tarafı fitnel, küfür, fısk, fucur, sarmış, mümin imanıyla veyahut imansızlıkla imansızlık ve iman tehlikesiyle baş başa. Öyle bir durumda. Bu mevzuda ki insanların durumu. Abdullah İmam Rebil Alfar şöyle bir eser gelmekte. Kan yetli al-nas zaman yectemunun ve yusallun fi'l mesacit ve leyse fihi'l mu'min. Allahu Acı durumu görüyor musunuz? İmanınızın kıymetini bilin, muhterem kardeşlerim. Yani öyle, öyle devirler, öyle zamanlar gelecek ki yani insanlar imansızlık tehlikesiyle baş başa kalacaklardır. Diyor ki insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki onlar camilerde toplanırlar. İctima ederler. Camilerde namaz kınarlar. Lakin İşlerinde bir tane mümin yoktur. Görüyor musunuz? İşlerinde bir tane mümin yoktur. İnsan, yani böyle durumlara düşmekten Allah e, muhafaza buyursun. Mümin her zaman imanın kıymetini, kadrini bilecek. İslam nimetinin, İslam adresinin önemini bilecek. Ve ona göre kendi hayatını hazırlayacak, ayarlayacak muhterem kardeşlerim. Bu rivayeti İbn-i Şeybe tahcit Ve Abla Amr'in i̇bn kadar Şeyh Alba'nın bu rivayeti etmiştir. Tabi buradaki yani işlerinde bir mü'min yoktur. İki mana kastedilir. Birinci mana ya oradaki insanların tamamı münafıktır. İmanları yoktur. Veyahut da işlerinde hakiki, yani kamil imana sahip bir mümin yoktur. Evet, manasına hamledebiliriz çünkü namaz kılıyorlar. Evet, yani imanları imansızlık tehlikesiyle baş başa. Bakınız, şimdi başka bir rivayet gelecek, bu rivayet ondan daha çok açıktır. Bu Ebu Hureyre'e Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde bulunakletmekte. An Ebu Hureyre'e emme Resulallahü sallallahu aleyhi ve selleme kal. Bâdiru bil a'mâl. Amellere muzâmet ediniz. Amellerinizi muhafaza ediniz. Amellerinizi çoğaltınız. Sütelen. Ke kat'in leylim muzlim. Gece parça karanlıkları gibi fitneler gelecek. Gece karanlık parçaları gibi fitneler gelecek. Ve o fitnelerde insanların duruna bakın muhterem kardeşleri. Yusbihur racülü müminen oyumsi kafira Kişi mümin olarak sabahlayacak fakat öyle o fitne içinde bir itilaf meydana gelecek ki kafir olarak akşamlayacaktır. Sabah mümin Akşam kafir olsun. Öyle bir duruma ve Veya aksi uyumsi كَافِرًا Evet. اَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُسْمِعُ كَافِرًا <gülüyor> Veya mümin akşamlar kafir olarak sabahlar. Kafir olarak sabahlar. يَبِيُعُ دِينَهُ بِعَرَضِمْ min الدُّنْيَا Dünya <Gülüyor> ay bir menfaat bir ücret karşılığında dini satıyor. Dini satmasıyla imansızlık tehlikesiyle baş başa kalıyor. Düşün musunuz? Öyle bir devirdeyiz. Yani müminler öyle zamanlar gelecek ki imanı ile imtihan edilecektir. Daha önceki dersim, derslerimde sizlere bu iman itilasından imtihandan iki tane tabla ettim. Mümin imanı ile imtihan edecektir. Eziyet görecektir. Çile çekecektir. Tahdir edilecektir. Her türlü tehdit altına bırakılacaktır. İmansızlık tehlikesiyle baş başa kalacaktır. Öyle duruma gelecektir ki etrafını günahlar, masiyetler, fıskı bucunu çepeye sanacak. İman da öyle zafiyet meydana gelecektir ki artık marufu mülker, mülkeri maruf görmeye başacaktır, Normal kaçacaktır, Kalbinde neredeyse zerre kadar karşı buz bile kalmayacaktır. Öyle bir duruma işte insan gelince Allah muhafaza buyursun. Az bir dünya menfaat karşılığında dini satabilir. Allah muhafaza buyursun. Evet. Peki bu imanın kabul olunması ve da geçerli sayılması ne zamana kadardır? Muhakkak ki buna bir müddet bir zaman tam bu müddet ve zaman geldiği an ondan sonra artık iman geçerli sayılmamış, Allah indinde makbul sayılmamıştır. Bu mevzuda rivayetler gelmiş ve bu rivayetlerin anlattığı şey kıyamet kopacağı an kopacağından az önce bir zamanda iman kabul olmayacaktır Ve burada bazı alametler getirmiştir. An Ebi Huleyre'te ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكون مشتاعه حتى حتى تطلع الشمس من مغربها. غيش. باtıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. فإذا طلعت من مغربها باtıdan, magribten, garftan doğduğu zaman amana nas kulluhum ejmaun. bütün insanlar iman eder. Öyle büyük bir hadiseyi gördükleri zaman, yani asırlar, seneler geçmiş adet olarak güneş doğudan doğuyor, batıdan batıyor. Öyle yüce bir kudreti, bir kuvveti gördükleri zaman insan anlayacaklardır ki insanlar, yani hakikaten Allah vardır ve bu kainatı o idare ediyor. Biz bu dünya imtihan için geldik. Fakat biz bunu anlayamadık, bunu idrak edemedik ve şu an bunu alametlerini görüyoruz ve artık dünyanın sonu gelmiştir. Ve bütün insanlar iman edecekler diyor. düşünüyorum. Feyo izin la ينفع نفسا imanaha len tekut amanetni qabl ev kesebet si iman ya İşte o gün diyor kişinin kişinin, herhangi bir kişinin imanı daha önce iman etmediyse o iman ona fayda vermeyecektir. Daha önce iman etmediyse, o iman ona fayda vermeyecek, veyahutta dikkat edin, bakın şu sene dikkat edin, veyahutta imanında herhangi bir hayır iktisab etmediyse, inanmış olduğu iman, ona bir hayır getirmediyse, onu hayra sevk etmediyse, ona hayır işletmediyse, ona fayda vermediyse, o imanda geçerli sayılmayacaktır. İşte buradan bize muazzam bir delil, muazzam bir hüküm çıkmaktadır. İnsanları görürsünüz. Ya kardeşim ben de Müslümanım. La ilahe illallah söylüyorum. Elhamdülillah Müslümanım. Nasıl Müslüman ki? İmanı onu namaz kılmaya götürmüyor. Allah'tan korkmuyor. Her türlü fıtkı işliyor. Nasıl iman bu? İşte İnsan imanı ancak amelle muhafaza ettiğinden dolayı ettiği için bu iman onu o amele götürmedinden dolayı gün be gün yakın bir zamanda artık o imanı kendisinden fitneler neticesinde amellerle muhafaza etmediği için o imanı gidecektir ve o imana giden imana fayda vermeyecektir o gün. Evet. Bu bu rivayeti Müslim ret etmiştir. Başka bir rivayette ise başka alametler ziklenmiştir. Vardı bir vure ret kal. sallallahu aleyhi ve sellem. Salatun, "İza خرجنا la yanka unkena imanaha, lem qabl au kasabat fi Üç şey vardır ki kıyametten önce bunlar çıktığı zaman Kişi daha önce iman etmediyse o imana fayda vermez. Veyahut imanı kendisine bir hayır iktisap etmediyse, fayda vermediyse orada da vermez. O iman onu kurtarmaz. Bu üç şey de tulu eşemti min maghribiha Güneşin batıdan doğması Ve'l-deccalu ve'l-zabbetul arz İkincisi Deccal, Mesih'in Deccal Yahudi nefsinden gelen bu deccal daha önce bunun kardeşlerimiz dersten yaptı. Kıyamet alametleri üzerinde deccalı size anlatıldı. Ve dağbetül ard bir de yeryüzünden garip bir hayvan hayvanın çıkması. Buna dağbetül ard diyoruz. Ve insanlarla konuşması ve kafir olanları yani kafir olduklarını söylemesi, tespit etmesi. Bu üç şey çıktığı zaman artık kişiye o an iman edeceği iman faydalanmıyor. Veya daha önce bir iman varsa o an, yani kalkıp amele başlarsa veyahut mesela amele başlarsa yani imanın geçerli olacağını düşünürse bunlar hepsi yanlış düşünce, boş kurultulardan ibarettir. Çünkü o an onun imanı da geçerli değildir. O iman ona o amele götürmeyecektir. Hani bazı insanlar diyor ya işte ben daha gencim, yaşım var, daha ileri senler var, istihbarım var, geniş. İnşallah o zamanlar kılarım, ederim, yaparım. Bunlar borçluyuz. Ya bu günleri görürsen ne olacak? Halim ne olacak? Evet. Onun içindir muhterem kardeşlerin son olarak dersimi bitirirken daima mümin imanın devam etmesini daimi bir iman olması için Allah'a dua etmesi gerekir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendileri İslam için her türlü fedakarlıkları canlarıyla ve mallarıyla yaptıkları halde muazzam böyle bir imana sahip oldukları halde kendi hallerinden korkuyorlar nifaklıktan korkuyorlar ve imanlarının daim olması için dua ediyorlardı. İşte size böyle bir dua yapanlardan, büyük sahabelerden bir tanesi Ebu Derda. Mu'ayet-i ki Kâne Ebu Derda kul, Ebu Derda şöyle diyor duasında Allahümme inni el iman, iman imanen Allahümme inni eselüke imanen daimen Allah'ım senden daimi bir iman isterim. Faydeli bir ilim ve kıvamına ermiş bir yol. Buradaki hed yoldan kasıt. Sıraat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve yolu. Bakınız yapmış oldu duayın yani azametine bakınız. İstediği üç şeyde dini tamamlamaktadır. Üç şeyde dini tamamlıyor. Birincisi daimi bir iman. Çünkü daimi olmayan bir iman yok olmaya mahkumdur. İnsanların imanları değişken olduğundan dolayı azaldığı ve eksildiği değişmeye müsait olduğundan dolayı bu sahabe Allah'tan daimi bir iman. O imanda sabitlik istiyor. Önce iman. Ondan sonra ilim istiyor. Bakın faydalı bir ilim. Az önce görmüş olduğumuz rivayette sahabeler diyorlardı ki biz önce Kur'an'dan önce imanı öğrendik. Ondan sonra Kur'an öğrendik. Kur'anla imanımız var. Evet, faydalı bir ilim. O faydalı ilim ben tabi. İman o kişiye o ilme, ediyor, ilme götürüyor. Faydalı ilim istiyor Allah'tan. Faydası ilim istemiyor. Ondan sonra bir de amellerinde kayyim, kıvına, kıvamına ermiş, dost bir yol Allah'tan istiyor. Değil mi? <gülüyor> <budur işte>. Evet. Kale <gülüyor> Muaviye Ebu Derda'dan bu duayı nakreden Muaviye radıyallahu anh, Tabi diyor ki selema enne minel iman iimanun leysa bidai. Ve minel ilmi ilmen la yunsah ve minel hecc hediyen leysa biqayyi. Aslında biz diyor Ebu Derda'nın bu sözünü işittikten sonra bu duasını işittikten duyduktan sonra anladık ki veya şu görüşe vardık. Demek ki imandan daim olmayan bir iman varmış. İlimden faydalı olmayan ilim varmış ve yollardan da, hidayetlerden de kayyum kıvamına ermemiş, doğru olmayan yollar da varmış. Bunu öğreniyor. Tamam. Bunu İbni Evi Şeybe, iman kitabında sahibir senetle taklit etmiştir. Cenab-ı Hak'tan talebin, cümlemizi muhterem kardeşlerim, sahip olduğumuz imanda bizleri Sebat, sebat etsin. Ve daim eylesin, sabit kılsın, imanımıza muafık imanımızın gereğince bizleri amel işletmeye ve bu amellerle imanımızı muhafaza etmeye ve imanımızı artırmaya bizlere nasip müyesser Cenab-ı Hak bizleri kendi rızasına muafık ameller işlemi nasip etsin. Şu mübarek günlerde hasreten bu Şaban ayında bizlerin bizlerin amellerimizi çoğaltmaya ve bugünlerin, bu ayların, bu gecelerin kadrini ve kıymetini bilmeye bizleri daha fazla hak ve hakikatleri anlamaya, idrak etmeye Rabbimizin yücelini, yücelini ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu yolunun kıymetini anlamaya, onu tefekkür etmeye bizlere inşallah nasip eder ve bir vesile olur bu günler. Allah razı olsun. Yapmış olduğumuz dersle ilgili şayet sorularınız varsa sorabilirsiniz.